akşam namazı, yatsı namazının sünnetleri hakeza Ravatip sünnet dediğimiz yani farz namazlara bağlı olan sünnetlerin genel fazileti namaza taalluk eden fazileti ve özel olarak faydasını zikretmiştik. Bugünkü dersimizde ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dedi ki en son وَفِي سَحِحِ مُسْلِمْ Müslim'in sayhinde, en Âişe'de, Âişe radiyallahu anhadan, Peygamber aleyhissalatu vesselam için diyor ki, Kâne yusalli, namaz kılıyor idi, kablez zuhri, öğle namazından önce, arba'an, dört rekat, fî beyti, benim evimde. Thumme yehrucu, sonra çıkıyordu, feyusalli bin nasi, insanlarla namaz kılıyordu. Thumme yarci'u ilâ beyti, sonra benim evime tekrardan geri dönerdi, فَيُصَلِّي رَكَعْتَيْنِ Ve iki rekat daha kılardı. Yani Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ölen namazını anlatırken, demiştik zaten, ölen namazının e, sünnetiyle alakalı, 4 rekat öncesinde, 4 rekat sonrasında, bu birinci şık, iki rekat öncesinde, iki rekat sonrasında, veyahut da en yaygın olan, 4 rekat öncesinde, iki rekat da sonrasında kılınan sünnettir, demiştik. Ayşe annemiz işte bu sünneti anlatırken diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam benim evimde 4 rekat kılar. Sonra namaza çıkardı. Farz namazı cemaatle insanlara kıldırır. Tekrar geri benim evime dönerdi ve iki rekat da evimde kılardı. Şeyh diyor ki feyukadu minhada bundan alınır. Enne fi'len ratibeti ratip olan sünnetin fi'li fil beyti evde efdalu daha efdaldir min fi 'liha fil mescitte kılınmasından daha afzaldır ravatib sünnetlerin evde kılınması mescitte kılınmasından daha afzaldır ve zalike bu li me salihah maslahatlar içindir tetarattabu ala zalike bunun üzerine terattüp eden bina eden maslahatlardan dolayı böyledir yani bazı maslahatlar vardır Bu maslahatlardan dolayı kişinin revatip sünnetleri mescitte değil de evinde kılması daha faziletlidir. Aynı zamanda bu bizim zamanımızda ölmüş olan sünnetlerdendir. Ki zaten maalesef günümüzde sünnetlerin çoğu ölmüş vaziyettedir. İnsanlar sünnetleri terk ettikleri gibi bununla da yetinmemişler. Daha büyük bir musibet olan sünnetlerin yerine bidatleri ikame etmişler. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın genel sünneti şudur. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam nafile namazlarını evde kılardı. Farz namaza müteallik olan nafile namazlarını bir önceki dersimizde zikrettiğimiz o namazları Aleyhissalatu Vesselam evde kılar, daha sonra çıkar insanlara namaz kıldırırdı. Sebebine gelince sebebi de şudur. Diyor ki: "Minha el-bu'du ani'r-riya". Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi riyadan uzak ve i'cabi. insanın kendi nefsini beğenmesinden ve riyadan uzak olmaktır. Ve ihfa'il amali anin nasi. Ve ameli insanlardan gizlemektir. Ve yine bu maslahatlardandır. En zelike bu muakkike bu sebebun. Sebepdir li tamamil husu'i ve ihlasi. İhlasın ve husu'un tamamlanmasında daha nedir? daha bir sebeptir. Ve minhâ ayne bun maslahatlardandır. İmaratul beyti bi zikrillahi ve sâti. İnsanın kendi evini zikir ile ve namaz ile imar etmesidir. Elleti bi sebebiha tenzilur rahmetu. Elleti o yapılanma ki, yapılandırma ki, sebebiha onun sebebi ile tenzilur rahmetu. Rahmet inş. Ala ehli'l beyti bir evin ehlinin üzerine ve yibtadi'u anhu'sh-shaytanu şeytan ondan uzaklaşır. o evden uzaklaşır veya o evin ehlinden uzaklaşır. Fakat قال عليه الصلاه والسلام Peygamber Aliye Sülatu Vesselam dedi ki ic'alu min salatikum fi buyutikum Namazınızdan bir kısmını evlerinizde kılınız. Ic'alu min salatikum fi buyutikum Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılınız. Yani ne demektir bu? Evlerinizde namazlarınızın bir kısmını kılın. Ve la evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz diyor. Şimdi burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Ayşe annemiz bize fiili sünnetini anlattı. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam ravatib olan sünnetleri evinde kılardı. Sözlü sünnetine gelince şeyh de bize sözlü sünnetten bir genel ifade bir ifade kullanan evde namaz kılınmasına dair bir ifade kullandı. Yine aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اَفْضَلُوا سَلَاتِ الرَّجُولِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Kişinin en faziletli namazı evinde kılmış olduğu namazdır. Ancak farz namaz müstesna. Çünkü farz namazın en faziletli olduğu yer kişinin camide cemaatle beraber kılmış olduğu namazdır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam e, bir hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlara اَفْضَلُوا ف۪ي بُيُوتِكُمْ Evlerinizde namaz kılınız. Fenne hayr salati'l mer'i fi beytihi. Çünkü kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. İlle'l إِلَّ mektubete. Ancak farz namaz müstesna. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, biliyoruz ki inşallah ileriki baplarda gelecek farz cemaatle farz namazları cemaatle kılmanın faziletine dair e, bap e, ileride ve bu konudaki alimlerin arasındaki görüşler ileride gelecek. O zaman diyoruz ki Genel olarak Ravatip sünnetleri camide değil de evde kılmak, farzı ise camide kılmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın genel olan sünnetindendi. Niye? Şeyh burada 3 tane madde saydı. Dedi ki birincisi الْبُعْدُ عَنِ الرِّيَاءِ وَالْاِعْجَابِ Kişinin kendi nefsini beğenmesinden ve riyadan insanı uzaklaştırır. وَلِيْخْفَى الْعَمَلِ عَنِ النَّاسِ Ve insanlardan ameli gizlemeye insanı teşvik eder. Şimdi genel olarak bütün amellerde özel olarak da namazda ihlasın yerini zikretmeye gerek yoktur. Çünkü ihlas bütün amellerin Allah azze ve celle katında kabul olmasının temel şartıdır. Eğer insan yapmış olduğu ameli temel niyet olarak Allah azze ve celle için yapıyorsa lakin bazı yerlerinde içerisine riya bulaştırmışsa veyahut da başkalarına da pay kılmışsa eğer o insanın bulaştırmış olduğu kadar Kendi amelinden ecri, insandan düşer, gider. Ve insana düşman olarak şeytanın, insana yapmak istediği en büyük oyun, bir insanı bir amelden alıkoymak değildir. Bir ameli yapmasına rağmen, o insanın yapmış olduğu amelde, elin elde hiçbir şey etmemesidir. Bakın dikkat edin, normalde şeytanın görevi, insanı bir amelden alıkoymaktır. Yani insanın dünyasına ve ahiretine fayda verecek olan bir amelden insana alıkoymaktır. Lakin eğer şeytan amelden alıkoymak yerine bir insanı o ameli ihlassız yapmaya götürebiliyorsa şeytan için bu en güzel kazançtır. Çünkü hem yapacak yorulacak hem de bununla beraber hiçbir amel elde etmeyecek. Bu insanın hem dünya hüsranı hem ahiret hüsranıdır ki şeytanın da en çok istemiş olduğu insana azılı bir düşman olan şeytanın da en çok istemiş olduğu budur ve ihlas ve riya meselesi kalbi amellerdendir. Kalbi amellerdendir. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam riyayı karanlık bir gecede karıncanın ayak seslerine benzetiyor. Normalde karıncanın ayak seslerini duymak mümkün değilken karanlık bir gecede karıncanın ayak seslerini duymak çok zordur. Yani burada Resulullah Aleyhissalatu vesselam öyle bir şeye benzetiyor ki riyanın çok zor bir şey olduğunu, fark etmenin çok zor olduğunu bir şekilde bize gösteriyor. Ondan dolayı bir insan ihlaslı mıdır, riyalı mıdır, riyakar mıdır bunu bilmeyebilir. Ve çoğu insan da hatta bunu bilmez. Çünkü seleften çoğu gönül babı yani bütün ömrünü kendi kalbini arındırmaya, temizlemeye adamış olan insanlar bile ihlas ve riya meselesinin yeryüzündeki en zor mesele olduğunu, bir saatlik bir ihlasın bile insanı kurtaracağını söylemişlerdir. O zaman insan ne yapacak? İnsan ihlaslı mıyım, riyalı mı bunu Allah az da verebilir. İnsan kendisini riyadan koruyacak amellere dikkat edecek. Bunlardan bir tanesi de nedir? Amelleri gizli yapmak. Allah az da verele ne diyor? İn tudu sadakat fe ne'mehi ve in tuhtu ve in tukhufuha ve tu'tuha el fakara fehu hayrun lekum. sadakalarınızı açıktan verirseniz bu iyidir. Güzel bir şeydir. Lakin siz onu gizler ve fakirlere verirseniz bu daha hayırlıdır. Ne için daha hayırlıdır? İnsanın riyaya düşmemesi için daha hayırlıdır. İnsanın gizli bir şekilde amel yapması. İkinci madde ise nedir? İkinci madde ise bu huşunun ve ihlasın tamamlanmasına bir sebeptir. Çünkü biz hatırlıyorsanız ne demiştik? Demiştik ki aslında en çok ihmal edilen, zikredilmeyen ama kitabın ve sünnetin en çok üzerine durmuş olduğu namazın meselelerinden bir tanesi huşu meselesidir. İnsanların en çok ihmal ettiği Lakin İslam'ın en çok üzerinde durduğu mesele, namazda huşu meselesidir. Huşuyu insanın yalnız yapmış olduğu, gözlerin insandan uzak olmuş olduğu, seslerden uzak olmuş olduğu yerde insanın huşusu elbette ki insanların içinde, seslerin içinde var olan huşusundan daha iyi olacaktır. Burada şöyle bir soru gelebilir aklınıza, bu farz namaz için de geçerlidir. Öyle değil mi? Yani bir insanın farz namazını da tek kıldığı zaman o farz namazını da eğer tek kılarsa cemaatle kılmasından daha fazla huşu elde edebilir. Niye farz namaz için böyle kılınmadı da niye e, nafilya namaz için kılındı? Bunun birçok sebebi olabilir. Bizim zikredebileceğimiz hikmetlerden bir tanesi de nedir? Farz namazın cemaatle kılınmasındaki maslahat kalabalıkla beraber gidecek olan huşunun mevsedetinden daha büyüktür. Yani buradaki maslahat Allah' Allah'ın kendisine daha çok riayet ettiği ve burada basit olan bir mefsedete takdim etmiş olduğu bir maslahattır. Neden? Kalplerin birbirine ısınması, İslam ümmetinin birbirini sevmesi, bir arada olması, cemaat şuuruyla şuurlanması, hep beraber hareket etmeye alışması, bir imama, bir insana tabi olmayı cemaatle namaz esnasında insanın öğrenmesi, bunlarda elde edilen maslahat kalabalıkla insanın huşusunun az da olsa zedelenmesine takdim edilmiştir. Ki zaten Meneş dersinde de anlattığımız gibi ve şu an anlatıyor olduğumuz gibi İslam'ın en büyük gözettiği maslahatlardan bir tanesi de budur. Yani fırkalara bölünmemek, tek bir otorite etrafında toplanıp, Müslümanların güçlerini birleştirmeleri, birbirlerini veli edinmeleri ve bunun önündeki engelleri de ortadan kaldırmalardır. O zaman ne diyeceğiz? deriz farz namazlarda bunun gözetilmemesinin sebebi yani hani niye nafilelerin evde kılınmasına bu bir sebeptir de, niye farzları evde kılmak daha faziletli değildir de, camide kılmak daha faziletlidir veya mescidde denirse bize ne deriz? Böyle deriz. Farz namazı cemaatle kılmaktan elde edilen maslahatlar insanın insanların içinde kılıp da bazen huşusunun veya dikkatinin dağılmasından çok çok daha öndedir. Ve şeriat bunu daha fazla ne yapmıştır? Daha fazla gözetmiştir. Bir de nedir? Evleri imar etmek. Evleri imar etmek. İnsanlar Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a yönelik ne diyordu? اِجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ Evlerinizi namazgah edininiz. Evlerinizi kıblegah edininiz. Diyordu Allah Azze Neden? Neden? Çünkü içerisinde namaz kılınan bir ev, rahmani bir evdir. Üzerine rahmet iner, içine sekinet iner. Ondan şeytanlar uzaklaşır ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyerekten çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Yani bir insanın evinde namaz kılınmıyorsa, eğer evinde zikirle, ibadetle, Kur'an'la, duayla, kıyamla, kunutla bu ev imar edilmiyorsa o ev kabir gibidir. Yani karanlıktır. Ee, o eve imanın, takvanın, salih amelin nuru girmemiştir. İşte bu sebeplerden dolayı genel olarak tüm amellerde, özel olarak ravatib sünnetlerde bu sünnetleri elbette ki evde e, kılmak veya insanların gözlerinden uzak yerlerde kılmanın fazileti daha büyüktür. Evet. Vaki du hazihi ravatibi rak'ata'l fecri ve akidu ente ekidlisi hazihi ravatib bu ravatib sünnetlerin içerisinden ente ekidlisi rak'ata'l fajr, fajr namazının iki rekatıdır. Ve kavli Aişe radıyallahu anha, Aişe anha şu sözünden dolayı, lem yekuninnabiyyu peygamber aleyhissalatu vesselam değil idi ala şey'in, bir şey üzerine, minen nevafilin, nafilelerden bir şey üzerine değildi, eşeddete taahuden minhu ala rak'atayl fajr. -fecri. Fajr'in 2 rekatının üzerinde olduğu gibi Yani ona devamlılıkta, ona azimde, onu sürekli yapmada üzerine olduğu başka hiçbir nafile de söz konusu değildi. Yine Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'dan, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm diyor ki رَكْعَةَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Fecir namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyanın içinde olanlardan daha hayırlıdır diyor aleyhissalâtu vesselam Weli hada bundan dolayı kana nabi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi عليهما, o ikisinin üzerine muhafaza ediyor idi ve alal vitri ve yani sabah namazın iki rekat sünnetine ve vitri muhafaza ediyordu yani devam ediyordu sürekli fil hadri ve seferi seferde ve hadrde yani mukim olduğu zaman bu iki sünnete devam ederdi ve amma ada rak'ati'l fajri و اما ما عدا ركعتي الفجر لكن e, sabah namazın iki rekatının sünnetinin dışındaki sünnetler ve vitri ve vitrin dışındaki sünnetler min ravatibi ravatib sünnetlerden felem yunqal anin peygamber aleyhissalatu vesselamdan nakl olunmamıştır ennehu salla ratibatan fi's safar seferde ravatib sünnetlerden kıldığı nakl edilmemiştir غَيْرَ سُنْنَتِ ve وَالْوِتِرِ Vitir ve sünnetin fecrinin dışında kıldığı nakl olunmamıştır. O zaman burada şeyh bize neyi anlattı? Şeyh bize burada şunu anlattı. Dedi ki, Normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam lafızla sabah namazının sünnetinin en hayırlı, dünyada ve dünyada olanlardan daha hayırlı olduğunu bize ifade etmiştir. Ve el sahabe Resulullah'ın sabah namazına olan ilgisine Ayşe annemiz bakıp da hiçbir nafileye sabah namazının sünnetine göstermiş olduğu özeni göstermediğini bize zikretmiştir. Buradan yola çıkarak da Yani bu sünnetlerin en müteekkidi sünne... sabah namazının sünnetidir dedi. Şimdi ikinci bir meseleye geçiş yaptı. O mesele de nedir? O mesele de şudur. Seferde sünnet namazlarını kılmak. Şimdi biz biliyoruz ki zaten önümüzde konu olarak da gelecek Allah azze vecelle veya şeriat kolaylık olsun diye insanlara seferde namazlarını farz olan namazlarını kasır yani kısaltmayı meşru kılmıştır. Öyle mi? Allah azze vecelle kullarına kolaylık olsun diye sefer esnasında Fa seferi oldukları müddetçe, farz namazlarını, kısaltmalarını meşru kılmıştır. Yani öğle namazını 4 değil 2 iki, ikili namazını 4 değil iki yatsı namazını 4 değil iki rekat olarak ne yapıyoruz? İki rekat olarak kılıyoruz. Şimdi burada şöyle bir sorunun tam zamanı. Peki diyelim biz sefere çıktık. Sefer esnasında bu revatip sünnet dediğimiz sünnetleri farz namazlarla beraber kılabilir miyiz, kılamaz mıyız? Veya kılmamız mı hayırlıdır, terk etmemiz mi? hayırlıdır Bu sorunun gündeme gelmesinin sebebi nedir? Gündeme gelmesinin sebebi şudur, çünkü Allah farz namazları dahi kısaltmışken kolaylık olsun diye sünnet namazları kılmak bu Allah'ın kolaylaştırmasına münafi midir değil midir? Yani aykırı mıdır değil midir? Bu meseleyi tartışacağız ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan farklı rivayetlerden dolayı alimler ne yapmıştır bu konuda? Alimler ihtilaf etmiştir. Şimdi şeyh bize onu anlatıyor. Diyor ki وَأَمَّا مَا عَدَارَكْ عَتَيْي الْفَجْرِ Ama fecir namazının dışında kalan yani sabah namazının sünneti وَالْوِتِرِ مِنَ ve وَالْوِتِرِ Namazının dışındaki sünnetlere gelince فَلَمْ <gülüyor> kal Sünnetlerden kastır revatib sünneta farz namazlara bağlı olan sünnetler. Felem yuqal ani'n-nebiye ennehu salla ratibatan fi's-safar. Peygamberimizden seferde ravatip sünnetlerden kıldığı nakl olunmamıştır. Ghayra sunnetil fecr ve'l <bitri> Sabah namazının ve vitrin sünnetlerinin dışında. Vakale İbn Ömer radıyallahu anh İbn Ömer radıyallahu anh dediki, lamma <gayrâ> su'ila an sunneti'z-zuhri <az> fi's-safar. namazının sünnetinden sorulduğu zaman dedi ki لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ Şayet ben Tesbih yapacak olsaydım Burada tesbihten kasıt nedir? Burada tesbihten kasıt Kişinin nafile namaz kılmasıdır. لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا Şayet ben Tesbih kılacak, Yani ben ee, Nafile namaz kılacak olmuş olsaydım لَأَتْمَمْتُ Ben tamamlardım. Neyi tamamlardım? Farz namazları kısaltmazdım. Farz namazları tamamlardım. وقال ابن القيم ان القيم dedi ديكي وكان من هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم sünnetindendi fi seferihi seferinde el iktisaru ala al fardi farz namaz ile yetinmek onun üzerine olmayı yetinmek onun hedindendi sünnetindendi ve lem yuhfaz ondan ezberlenmedi ennahu salla sunnetu as-salati qablaha ve peygamberimizden kabli veya ba'di, yani namaz farz namazların öncesine veya sonrasındaki sünnetleri kıldığı hafz edilmemiştir, görülmemiştir. İlla ma kane mine'l vitri ve sünnetil fecri. Ancak vitir ve fecrün sünneti müstesna. Bunları ne yapardı? Bunları kılardı. Şimdi o zaman konumuzun başına dönelim. Diyelim ki böyle bir e, İbn-i Kayy'm da bunu söylüyor. Bu konuda alimlerin görüşleri nelerdir? Bu konuda alimlerin görüşlerini üç görüş altında toplayabiliriz. Birinci görüş cumhur ulemanın görüşü seferde cumhur ulemanın görüşü seferde bütün sünnetler kılınabilir. Hem kabli sünnetler hem badi sünnetler bunların hepsi kılınabilir. Neye dayanarak bunu söylemişler? Şuna dayanarak söylemişler. Demişler ki bir... Bütün nafile namazları emreden veya teşvik eden bütün hadisler seferde namaz kılınabileceğini gösterirler. Çünkü bunlar umumidirler ve bunları taksis eden yani özelleştiren hiçbir delil de mevcut değildir. Yani Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın namaz kılmayın dediği mesela mevcut değildir. Mesela örneğin biz ne dedik? Dedik ki aleyhissalâtu vesselam'dan rivayet olunur ki, من صلى اربعا قبل الظهر واربع بعدها حرم الله عليه النار kim ölen namazından önce 4 öle namazından sonra 4 rekaat kılarsa Allah ateşi ona ne yapar Allah azze ve celle ateşi ona haram kılar veya İbn Ömer'in hadisini gördük değil mi Hafiz dumun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekatten ben Resulullah'tan 10 rekat ne yaptım ezberledim ve bunları anlatmıştık Öyle mi? Veya demiştik kim gün içerisinde 12 rekat Allah'ı nafile kılarsa Allah Azze ve Celle ona cennete bir ev, bir saray bina eder. İşte cumhur ulema diyor ki genel olarak ravatip sünnetleri emreden veya teşvik eden veya nafileleri emreden veya nafileleri teşvik eden bütün hadisler hem seferi kapsar hem de haderi kapsar diyorlar. Bundan dolayı hem seferde hem de haderde ne yapılabilir? Kılınabilir. Yine diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın binek üzerinde seferde nafile namaz kılmış olması bize gösterir ki nafile namazın cinsi seferde kılınabilir. Revatib sünnetler de bunlardır. Diyeceksiniz bu bunun delili nedir? Bunların delili hepsi nerede geçti? Kıble babını anlatırken bunların delili hepsi ne yaptı? Bunların delili hepsi geçti. Niye? Biz çünkü orada neyi anlatmıştık? Orada Peygamber İbni Ömer'den, Cabir'den ve daha birçok sahabeden peygamberimiz bineğine bindiği zaman bineğinin üzerinde nafile namazlarını kılar ve başıyla ima ederdi, fazla namazlar müstesna diye öyle mi? Birçok sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seferdeyken bineğinin üzerinde nafile namaz kıldığını bize nakletmişler. O zaman revatip sünnette nafilenin cinsidir. Eğer cinsindendir, eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kılmışsa bu da buna dahildir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kuşluk namazını kılmasını buna delil almışlardır. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazı kılar mıydı? Evet. Ayşe annemize sordukları zaman ne diyor? İlla en yeci'e min mağibihi. Peygamberimiz e, magibinden döndüğü zaman kuşluk namazını yapardı kılardı. Yine Ümmühani annemiz ne diyor? Ümmühani annemiz diyor ki Peygamberimiz Mekke'nin fethi gününde 8 rekat E, namaz kıldı. Yani kuşçuk namazını 8 rekat olarak kıldı. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın sabah namazının sünnetini kıldığını. Biz Peygamberimizin sabah namazının sünnetini seferde terk etmediğini nereden biliyoruz? Biraz önce yukarıda da geçti ya ne seferde ne haderde Peygamberimiz bunları terk etmezdi. Biz bunu Ayşe annemizin hadisinden biliyoruz değil mi? Kâne lâ yeda'uhumâ ebeden diyor Ayşe annemiz. Peygamberimiz Hiçbir zaman o ikisini terk etmezdi. Hiçbir zaman o ikisini kâne lâ yeda'uhu ebeden. Hiçbir zaman o ikisini yapmazdı? Terk etmezdi. İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Bu ikisinden kastı nedir? Bazı alimlere göre sabah namazının iki rekat sünnetidir. Bazı alimlere göre geceleyin kılınan vitir namazı ve sabah namazıdır. Lâ yeda'uhu diyor ya o ikisini terk etmezdi. Bu da olabilir, bu da olabilir. Biz buradan biliyoruz. Yine nereden biliyoruz? Hani hatırlıyorsanız demiştik ki peygamber aleyhissalatü vesselam yolda giderken sahabesiyle beraber uyuyor ve sabah namazını kılmıyorlar. Sabah namazı geçiyor. Güneşte olunca uyanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Kalkıyordu. İki lekat önce sünneti kılıyordu. Ondan sonra ne yapıyordu? Ondan sonra da farzın kazasını kılıyordu. Veyahut da kaza derken yani peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Sabah namazını uykuda kaldığı için hemen o vakitte tekrardan kılıyordu tamam? buradan yola çıkaraktan cumhur ulema ne demişler? demişler eğer peygamberimiz sabah namazını ve vitri şeyde kılmışsa seferde kılmışsa diğer bütün sünnetler de bunlar gibidir bunlarla diğer sünnetleri ayıracağımız elimizde hiçbir delil söz konusu değildir. yine cumhur ulemanın en önemli delillerinden bir tanesi nedir? İmam ebu davudun ve tirmizinin bera ibni azib'den rivayet ettiği hadise. bera ibni azib resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sahabelerindendir Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber birçok seferdeydim. Öğlen namazından önceki iki rekatı hiç terk etmedi. Yani seferdeyken öğlen namazından önceki iki rekatı hiç terk etmedi. İşte cumhur ulema bunlara dayanaraktan ister seferde ister insan mukimken yani evinde otururken istediği nafileyi ve ravatip sünneti kılabilir meşrudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir demişlerdir. Tamam. İsteyen istediği nafileyi, istediği revatibi evinde kılabilir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir demişlerdir. Bir grup da, bir grup alim de demiştir ki, mutlak olarak seferde nafile namaz kılınmaz. Mutlak olarak seferde nafile namaz kılınmaz. Bunların delili de nedir? İbni Ömer'in hadisidir. Çünkü İbn Ömer ne diyor? لو كنت e, Ömer diyor ki, لو كنت مصبيحان la etmemtu. Şayet ben nafile kılacak olmuş olsaydı namazları ne yapardım? Tamamlardım. Fazla namazları tamamlardım. Buradan yola çıkaraktan İbn Ömer'in Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın fiil ve hareketlerine en çok dikkat eden sahabi olması hasebiyle insan dilerse Ee, insan seferde nafile namaz kılamaz demişlerdir. Üçüncü bir görüş. Bu üçüncü görüş Şeyh Hüleysel Mütemiyye'nin İbn-i Kayyım'ın ve ee, ehli hadisten bazılarının görüşüdür. O da nedir? O da şudur. Revatip olan sünnetler seferde kılınmaz ama nafileler kılınabilir. Revatip olan sünnetler seferde kılınmaz. Ama nafileler seferde ne yapılabilir? Nafileler seferde kılınabilir. Nafileler dediğimiz, revatip nafile arasındaki fark neydi? Nafile, farz namazın dışında kalan bütün namazlardı. Öyle mi? Revatip neydi? Bir namaza, farz namazlara bağlı olan sünnetlerdi. Yani mesela öğle namazın öncesindeki sünnet, sonrasındaki sünnet, akşam namazın öncesinde sonrasındaki sünnet vesaire. Bu alimler diyor, bunun nasıl bu kanaate ulaşmışlar? demişler ki biz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın rivayet sünnetlerden sadece sabah namazıyla vitir namazını sünnette kıldığını öğrenmiş olduk. Yukarıda zikretmiş olduğumuz rivayetlerden Hazreti Ayşe'nin "Kâne lâ yedâhumâ ebeden." O ikisini hiç terk etmezdi ve sabah namazını kaza etmesinden biz Peygamberimizin revatiplerden bu ikisini kıldığını biliyoruz. Bunun dışında öğlenin, ikindinin, akşamın, yatsının öncesinde Resulullah'ın namaz kıldığına dair Aleyhissalatu vesselam elimizde hiçbir delil yok. Öyleyse revatip, sünnetler kılınmaz. Sadece sabah ve bitir kılınır. Peki nafileler kılınırı nereden çıkardılar? Seferdeyken Resulullah'ın bineğinin üzerinde normal nafile namaz kılmasınlar. Üç tane görüş zikretmiş olduk. Tabi bu görüşlerin arasında Allahu u Alem Allah en doğrusunu bilmekle beraber racik olan görüş Cumhur-i ulemanın tercih etmiş olduğu görüştür. Seferde kılınabilir, lakin asıl olan sürekli kılmamaktır. Çünkü Resulullah ve Vesselam'ın sürekli kıldığı, aynı e, mukimken olduğu gibi bunlara dikkat ettiği, e, bize nakledilmemiştir. Öyle değil mi? Ondan dolayı ne diyebiliriz? Ondan dolayı diyebiliriz ki, e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılmıştır. Sünnetlerini insan da kılabilir. E, lakin tabi Allah Azze ve Celle farzı bile insandan kısaltmıştır. İnsan sünnetleri de kılmaya da bilir. Zaten burada insanın, burada mesele neydi? Burada mesele sünnet olan kıl, kılınabilir miydi? Kılınamaz mıydı? Soru buradan gündeme gelmişti. Ve üç tane mezhebi zikir ettik delilleriyle beraber. Evet. Ve sünnetu sünnet takfif urakateyil fecri. Sünnet, fecir namazının iki rekatını takfif etmektir. Yani hafif kılmaktır. Sabah namazının sünnetini hafif kılmaktır. Lima fi's sahihayni yani ve gayrihima an Aişe. Lima fi's sahihayni, yani Buhari ve Müslim'de olduğundan dolayı ve gayrihima ve o ikisinin dışındaki ki, ki, hadis kitaplarında aynı Aişe, Ayşe radıyallahu anhadan enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana yukhaffifu rak'atayn elletayni qabla salati's-subh. Kana enne'n-nebiyye, mevki'i Resulullah kana idi. اَرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ O iki rekatı ki, قَبْلَ صَلَاتُ السُّبْحِ O sabah namazdan önceki iki rekatı. Aynısını Hafsa annemiz de söylüyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın çok hafif bir şekilde sabah namazının iki rekat sünnetini kıldığını söylüyor. Hatta Ayşe annemiz bir rivayette diyor ki peygamberimiz o kadar hızlı kılardı ki ben acaba fatihayı okudu mu derdim. Yani aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetini, iki rekat sünnetini o kadar hızlı bir şekilde kılardı ki ben peygamber aleyhissalatü vesselamın acaba peygamberimiz Fatiha'yı okudu mu diyecek kadar hızlı kılardı. O zaman buradan ne çıkar? O zaman buradan e, şu çıkar. Tabi bu da günümüzde ölen sünnetlerden bir tanesidir. Niye ölen sünnetlerden bir tanesidir? Onu açıklayalım. Şimdi sabah namazı kısadır. Yani iki rekat sünneti vardır, iki rekat farzı vardır. Kısa olması hasebiyle Normalde çoğu insan, bunun hem sünnetini hem de farzını uzatabildiği kadar uzatıyor. Bunu hem sünnetini hem de farzını uzatabildiği kadar uzatıyor. Niye? Çünkü insana ağır gelmiyor. Diğer namazlar gibi rekat sayısı çok fazla olmadığı için insanın gözüne ne gelmiyor? İnsanın gözüne ağır gelmiyor. Hatta bilakis şeytan çoğu zaman belki de insana uzun kılması için, ağır kılması için telhinde bile bulunuyor olabilir. Neden? Çünkü sabah namazının sünnetini uzun kılmak, yavaş yavaş kılmak, bu nedir? Bu sünnete aykırıdır. Evet, Tuma'nineyi koruyacağız. horoz Horozun eğilip yerden bir şey aldığı gibi kılmayacağız. Ama kesinlikle uzatabildiğimiz kadar da uzatmayacağız. Çünkü bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Bu da birçok Müslümanın yanında maalesef e, terk edilmiş olan sünnetlerden bir tanesidir. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetin, E, namazı kılarken ve okur ve okur fil rak'ati elula min sunneti elfecr fecr namazının sünnetinin birinci rekatında okur ba'del fatihati fatihadan sonra kul ya eyuhel kafirun kul ya eyuhel kafirun suresini okur ve fi'saniyati kul huvallahu ehad ikincide ihlası okur bunu nereden çıkardık bunu imam müslim'in ebu hureyre'den rivayet etmesinden çıkardık peygamberimiz sabah namazının sünnetinde kafirun suresini Ve İkhlas suresini okurdu. Evet. Ev yakra'u fil ula min huma. Bu da Müslim'de İbni Abbas'tan ikinci bir sünnet. Kulü amennâ billahi ve mâ unzile ileyna. Yani bu ehli kitaba hitaben okunan bir rekatta bu okunur. Fatiha bittikten sonra insan ne okur? Diyin ki biz bize indirilene Allah'a Allah'ın bize indirdiğine İbrahim'e, İshak'a, Yaquba ve torunlara indirilene iman ettik. Diye ve biz peygamberlerin anasını ayırmayız ayet-i kerimesine biz ona teslim olanlardanız diye bunu okunur. İkincide de yine ehli kitaba hitaben قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَائٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ Aramızda ortak kelime olan bütün dinlerin Allah'u azze ve indirmiş olduğu bütün dinlerin yanlış bir tabir oldu. Bütün şeriatların temel çağırmış olduğu nokta tüm Resullerin ortak daveti olan gelin اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet edelim ve ona şirk koşmayıp birbirimizle onun dışında rahfler edinmeyelim diye ehli kitaba yapılan çağrı. Birinci rekatta bu, ikinci rekatta bu okunabilir. İkisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İkisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne yapılmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktarılmıştır. Bir de burada şu vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِذَا صَلَّا أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْهِ الْفَجْرِ فَلْيَتَّجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ Sizden biri, sizden biri, sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sag yanı üzerine uzansın. Bunu Ebu Ureyre rivayet ediyor. Bir de sahabe Resulullah'tan bize naklediyor. Resulullah fa, e, sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanının üzerine uzanır idi. Sağ yanının üzerine uzanır idi. Şimdi normalde burada dikkat ederseniz burada bir emir var. Burada bir emir var. O emirde nedir? Sizden biri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapsın? Sağ yanının üzerine uzansın diyor. Kim? Aleyhissalatu vesselam bunu bize söylüyor. Diyor ki Ee, bazıları bu emirden yola çıkarak demişler ki İbn-i Hazım gibi mesela. Bu uzanma vaciptir. Yani emir var. Emirde vücubiyete delalet eder. Onun için bu uzanma nedir? Bu uzanma vaciptir. Lakin biz ne diyoruz? Hayır. Bunu vücubiyetten sarf eden cumhur-i ulemanın bir delili var. Çünkü biz ne demiştik? Demiştik cumhurun yanında emir, emir vucubiyyete delalet eder. Yani Allah ve Resulü bir şey emrettikleri zaman bu emir sigası ile gelmişse asıl olan o emrettikleri şeyin vacip olmasıdır. Lakin onu vucubiyetten sarf edecek, çevirecek başka bir karine bulunması halinde başka bir delil bulunması halinde bunun vacip değil de sünnet olduğunu kendisine E, teşvik ettirirler. Şeriat tarafından bir şey olduğunu ama vacip olmadığını ne yaparız? Vacip olmadığını anlarız. Niye? Bunu anlamak zorundayız. Çünkü şeriatın teşvik ettiği yani mendubat ve müstehabbat babından olanlar terk edildiği zaman insana bir zarar getirmez. Külliyen olmadığı müddetçe. Ama vacipler böyle değildir. Çünkü vacipler terk edildiği zaman terkinin üzerine ikab vardır. Ceza vardır. Nedir o da? O da Ayşe annemizin rivayetidir. Ne diyordu Ayşe annemiz? Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra eğer ben uyanık isem benim ile konuşur eğer ben uyuyor isem sağ yanına uzanırdı ta ki sabah ezanı şey e, müezzin kamet verinceye kadar. O zaman nedir? Resulullah her zaman uzanmazdı. Öyle mi? Bazen ne yapardı? Bazen Ayşe annemiz uyaksa Ayşe annemizle sohbet ederdi. Eğer Ayşe annemiz uyak değilse O zaman ne yapardı? Ayşe, Ayşe annemiz uyuyor ise a.s. o zaman sağ yanına uzanırdı. وَكَذَٰلِكَ يَقْرَعُ فِي الْرَكْعَةِينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ Aynı şekilde akşam namazından sonraki iki rekata da okunur. بِالْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاسِ İhlas ve kafirin okunur. Akşam namazının sonrasında var olan müekked sünnet kılınırken bunlar okunabilir. لِمَا ve الْبَيْحَقِيُّ وَالْتِرْمِذِيُّ وَغَيْر Ve onun dışındakilerin rivayet ettiğinden dolayı. Neyi? An yani İbn-i Mes'udin. İbn-i Mes'ud'dan. Kala ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah. Ma uhsi. Ben sayamıyorum. Yani hesaplayamıyorum. Ma sami'tu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan işittiğimi. Yakra'u firrak'ateyni ba'da'l ba'da maghribi. Re, akşam namazından sonraki ikirek firrak'ateyni. Kable'l fecri. Fecrden önceki iki rekatta ve akşam namazından sonraki iki rekatta ne kadar okuduğunu ondan işittiğimi. E sayamıyorum. Kul yail kafirun ve kul huvallahu ehad. Bu ne demek? Bu şu demek? Yani e, o kadar çok ondan işittim ki Resulullah Aleyhissenatu ve selamın e, akşam namazından sonra ve iki sünnette ve sabah namazından önceki sünnette o kadar çok ondan İhlas ve Kafirun suresini sünnetlerde okuduğunu işittim ki sayamam. Diyor. Bu da demek ki bunun müekked sünnet olduğunu ve Rasulullah es-sallallahu genel olarak bu şekilde yaptığını bize gösterir. Evet. Ve iza fatake şey'un min hadhihi es-sunenir rawatibi. Bu rawatib sünnetlerden bir şeyi geçirsen, ve iza fatake senden geçerse şey'un bir şey min hadhihi es-sunenir Bu rawatib sünnetlerden bir şey geçer. Yani kaçırırsan fe innehu yusannu leke qada'uhu fennehu muqaq ke o yusannu sunnet oluyor leke senin için qada'u onun kazası sünnet oluyor ve kaza aynı şekilde izafate ne zaman ki seni geçerse el vitru min geceden vitir senden geçerse feennehu yusannu leke qada'u fi'n nahar onun kazasını gündüz yapman senin için sünnet oluyor dennehu sallallahu aleyhi ve sellem çünkü sallallahu aleyhi ve sellem qada rak'ati el fecri ma'a el Peygamber Aleyhissalatu Vesselam fecrin 2 rekat sünnetini kaza etti ma'al fecr fejille beraber حين nama anhuma onlardan uyuduğu zaman ve qada arrakatayn ellatin ba'de akşam namazı estağfurullah ve o iki rekatı kaza etti اللتين, o iki rekat ki ba'de zuhri öğle namazından sonra Ba'del asri Öğle namazından sonraki iki rekat sünneti Ba'del asri İkindi namazından sonra kaza etti Hine şugile anhume Onlardan meşgul edildiği zaman Ne olmuştu? Vafd <gülüyor> benikays Resulullah a.s.a gelmişti Yani onlardaki kimdi? Heyet Bir kavmin heyeti gelmişti O sohbet ve konuşma anında Onların ihtiyaçlarını karşılama anında A.s.a. öle namazının sünnetini kılamamıştı Daha sonra ümmü selama annemizin evine gelerekten O iki rekat sünneti e, ölen namazının sünnetini ikindi namazından sonra kılmıştı. Ve yuqatil ve yuqasu el baqi min er olan sünnetlerden kalanları da yani bu Resulullah'ın kaza ettiklerinin dışında kalanları da kıyas edilir. Min er ratibi ravatiplerden fi meşruiyyati onu kaza etmenin meşruiyeti izafata geçtiği zaman. Yani nasıl ki Resulullah sabah namazını kaza ettiği nasıl ki öğle namazından sonraki sünneti kaza etti, nasıl ki vitri kılamadığı zaman kaza ediyorduysa kalan diğerleri de bunun üzerine ne yapılır? Bunun üzerine bina edilir. Alâ mâ fîhî ennassû Onda nas olduğundan dolayı nasıl olması üzerine yani bunlarda olan nas diğerleri de buna ne yapılır? Diğerleri de buna kaza edilir. Bu ne demek? Yani mesela diyelim ki ben yatsı namazının sünnetini kaçırdım. Misal. Veya akşam namazının iki rekat sünnetini kaçırdım. Hadisleri araştırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazının sünnetini kılmayıp da daha sonradan kaza ettiğine dair bir rivayet yok. Lakin ne var? Sabah namazının sünnetini kaçırdığında kaza etmiş. Öğle namazınınkini kaza etmiş. Vitri kaza etmiş. Bunlardan nasıl olduğundan dolayı bunlar da buna ne yapılabilir? Bunlar da buna kaza edilebilir. Neden? Çünkü bu konuda şöyle bir nas da var aynı zamanda. Menname an vitrihi ev nasiyehu kim bir vitrini unutur veya da yani normalde şöyle var. Daha önce biz demiştik. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da ki menname an salatin ev nasiyehu felyusalliha iza zekera. Kim bir namazı unutur veya uykuda kalırsa hatırladığı anda onu kılsın. Bu neyi bu genel bir ifade. Resuller Resulullah vesselam bunu ne için kullanıyor? Bir de bunu sünnetler için kullanıyor. Menname an vitrihi ev kim vızını vitrinden uyur yani uyuduğundan dolayı kılamaz veya unutursa fe yusalliye fe yusalliye iza asbaha veya zekere hatırladığı anda veya da sabah olduğu anda onu kılsın. Buhari Tirmizi ve Ebu Davud ve Ebu Davud ve Tirmizi bunu rivayet etti. Biz daha önce de zaten bu konuya değinmiştik. Demiştik ki İslam'da bilerek kılınmayan namazların kazası yoktur. Yani bir insanın hiçbir özür olmamasına rağmen namazını terk ediyorsa bu namazın kaza edileceğine dair hiçbir rivayet yoktur. Ancak insanın bazı meşguliyetleri, insanın unutkanlığı, insanın uykusu eğer insanın farz veya nafile namazının önüne geçerse, insan bunu kılamasa, insan hatırladığı anda ve şayet uyumuşsa, uyandığı anda, şayet meşgulse, meşguliyetinin geçtiği anda Yani dikkat ederseniz burada kendinden kaynaklanan bir durum yok. Hep harici sebeplerden olmuş. Kişi bunu ne yapar? Kişi bunu kaza eder. Evet وَيُقْدَلْ بِتْرُ مَعَ شَفْعِهِ Vitir ise çiftli olarak e, kaza edilir. لِمَا فِي السَّحِيْحِ عَنْ اَيْشَةَ Ayşe radiyallahu anhadan e, sayihte varit olduğu gibi yani İmam Bukhari'de nedir o? Normalde فِي السَّحِيْحِ dediği zaman genelde İmam Bukhari kastediliyor ediliyor. Lakin bu rivayet Müslüm'de geçiyor. Ee, onu da zikretmiş olalım. Kene nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz <Sessizlik> اِذَا شَغَ لَهُ عَنْ قِيَامٍ لَيْلِ Onu e, Gece namazından bir şey meşgul ederse نَوْمٌ <Sessizlik> اَوْوَجَعُونَ Yani uyku ve yauta bir ağrı hastalık سَلَّا مِنَا مِنَ Gündüzden sintey aşerada rakaten 12 rekat kılardı. Biz ne demiştik? Demiştik ki bu sünnet olandır. Kim gece vitir namazını kılmazsa 3 kılıyorsa sabah 4 kılar, 5 kılıyorsa vitiri 6 kılar, 7 kılıyorsa 8 kılar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam gibi genel olarak 11 rekat kılıyorsa da 12 rekat kılar. Bunu da ne yapmıştık vitir babında anlatmıştık. Eyühel Müslim. Ey Müslüman. Hafız Muhafazet ala hazihi sunan Bu ravatib sünnetleri muhafaza et. لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم çünkü bunda Resulullah'a uyma vardır. Fakat قال الله تعالى: "لقد كان لكم الله" dedi ki "لقد كان لكم" muвакka ki sizin için vardır. "Fi Rasulillah Resulullah'ta usvetun hasenetü." Üsve-i hasene vardır. Güzel örnekler vardır. "Limen kana yarjullaha Kim Allah'ı ve ahiret gününü umuyorsa ve zekrallah'a kesire. Ve Allah'ı çokça zikredenler Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır Yani gerçekten Allah'ı umuyor Allah'la karşılaşmayı bekliyor Karşılığını alacağınızı umuyorsanız Onlardansanız Veya ahiret gününü umuyorsanız Ahiret günüyle ilgili bir kaygınız varsa Böyle bir düşünceniz varsa Zikir ehlindenseniz Diliniz kalbiniz sürekli Allah'ı zikredenlerdenseniz Eğer Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır e Nedir Resulullah'ta da bu sünnetleri kılmıştır Bunların üzerine devam etmiştir. O zaman ey Müslüman, sen de bu sünnetlere devam et. Çünkü bunda Resulullah e, Resulullah'a uyma vardır. Ve fil muhafazati ala hadihi Bu sünnetlere muhafaza bu sünnetleri muhafaza etmenin, bu sünnetlerin üzerine devam etmenin. Eden cabrul lima yahsulu fi salati. Cibr, sargıdır. Lima yahsulu fi salati al-faridati. Farz namazlarda oluşacak olan şeylere sargıdır. Ney? Minen naqsi vel halali. Boşluk ve eksiklik Farz namazlarda oluşan. Yani mesela huşumuzda eksiklik olabilir. Bazı e, sünnetleri tam yerine getirmemiş olabiliriz. Allah Azze ve Celle'nin tam hoşuna gitmeyen bir namaz kılmış olabiliriz. Bu namazların e, o eksikliklerini ne cebreder, ne sargılar, ne yamalar. İşte sünnet namazlar. وَالْاِنْسَانُ مُعَرَّدٌ لِلنَّقْسِ وَالْخَلَلِي İnsan naksa, eksikliğe, ve boşluğa ne yapandır arz olandır. Yani çünkü insan unutkan bir varlıktır, zayıf bir varlıktır. Bunlar Kur'an'ın insan için zikretmiş olduğu özellikler. Gafil olan bir varlıktır. Bundan dolayı insan sürekli ne yapabilir? Eksikliğe arz olunur. Ve huwa O ihtiyaç sahibidir. Neye? İle ma yecburu bihi naqsehu. Kendisiyle eksikliğini cebredeceği şeye muhtaçtır. Fe la tufredd bi hadhihi'r Bu ravatiplerde ne yapma? Bu ravatiplerde Tefrite gitme, gevşekliğe gitme. فَإِنَّهَا مِنْ زِيَادَةِ الْخَيْرِ Çünkü o, hayırda ziyadedendir. اَلَّذِي تَجِدُهُ عِنْدَ رَبِّكَ Rabbinin yanında bulacağın, hayırda ziyadedendir. Yani sen, nasıl ki Rabbinin yanında en çok muhtaç olduğun sermaye nedir? Salih olan ameldir. Aha işte bu revatib sünnetler de o, salih amellerdendir. Burada tafsilata gitmiyoruz. Çünkü revatip sünnetler konusunun girişinde, Fazerati ile alakalı zaten bunları anlattık. Sadece okuma babından şu anda okuyoruz. Wa hakaza kullu aynı şekilde bütün farzlar. Yushra ila canibiha nafiletun min cinsiha. Bütün farzlarda yushra meşru oluyor ila canibiha onun yanında nafiletun nafilemin cinsiha. Onun cinsinden nafile bir namaz meşru oluyor. Keferidatissalati namazın farzı gibi ve farizatissiyami Ee, orucun farzı gibi ve farideti zekati zekatın farcı gibi ve farideti hacı haccın farzı gibi kullun min hâziil ferâidi bütün bu farzlar yuşra'u ila canibiha nafiletun min cinsiha onun yanında meşru olur onun cinsinden bir nafile yani bu ne demek nasıl ki Allah bize farz namazı farz kılmış farz namazın önünde ve arkasında onun cinsinden olan yani namaz olan aynı fiillerle ifade edilen nafile namazlar meşru kılmışsa bu bütün fazlar için geçerlidir. Yani sen farz olan hacını yaptıktan sonra dilediğin kadar haç yap. Bu haçlar nedir? Nafiledir. Sen zekatını verdikten sonra dilediğin kadar ne yap? İnfak et. Malından çıkar. Bu nedir? Bu nafiledir. Sen farz orucu tuttuktan sonra pazartesi, perşembe, ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, eyyamul bir dediğimiz günlerde aşurada, muharremde dilediğin kadar ne yap? Oruç tut. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bütün farz ibadetlerin yanında onun cinsinden olan nafileleri meşru kılmıştır. Niye? Sebep تَجْبُرُ نَقْسَهَا وَتُسْلِحُ خَلَلَهَا Onun eksikliğini cebreder ve onun boşluklarını ıslah eder. Öyle mi? Çünkü bütün farzları Allah bize farzlar nafileler gibi değildir. Nafileleri yapmayabilirsin. Ama farzları yapmadığın zaman bunun cezasını Allah katında ne yapacaksın? Çekeceksin. E farzları yaparken insan insanın bir hakikati var. Öyle değil mi? Unutkan olması, gâfir olması vesaire. Bu da insana hakikatedir. Allahu Teala insanı çok iyi tanıyor. E la ya'lemu men halak hiç yarattığını bilmez mi diyor Allahu Teala. Allah iyi e biliyor insanın bu özelliklerini. Bu faz namazları hakkıyla eda edemeyeceğini de biliyor. Faz oruçları hakkıyla eda edemeyeceğini biliyor. Farz zekatı hakkıyla eda edemeyeceğini biliyor. Ya ihlasını zedeleyecek, ya amelleri zedeleyecek, ya içinde kalbi o, o amelle değil başka amellerle iştigal edecek vesaire. Allah Teala ve bunu bildiği için öncesine ve sonrasına kendi cinsinden meşru olanı yapmıştır. Nafileler kılmıştır. Ta ki insanın olmazsa olmazı olan fazları eda ederken oluşan eksiklikleri ıslah ve naqıslıkları cebr etmek için ve haza min fadlillahi ala ibadihi bu Allah'ın kullarının üzerindeki faziletindendir haytun nevvalahumuttaat onlara taatlerini ne yaptığı nev'lendirdi li yerfa'alahumud derecat ta ki onların derecelerini yükselsin diye ve yahutta anhumul hataya ve onlardan hataları düşürsün döksün diye Fe neselu Allah lena jami'an her birimiz için hepimiz için istiyoruz et tevfiqa tevfik istiyoruz neyi muhabbet eder ve razı onun ee, sevdiği ve razı olduğu şekilde tev, de, sevdiğinde ve razı olduğunda başarı istiyoruz yani bizi ona muvaffak kılmasını istiyoruz inne hu semii'un mucib muvaffak ki o işiten ve icabet edendir evet ve ahiru du'awana en